Sinefil. Hazırlayan Hasan Yağmazranlar, Melis Behlil ve Yeşim Gürsel seven Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefili programında daha birlikteyiz. Ben yaşım Burul. Evet, programımızı Bialo Dugme'den bir parçayla başladık. Nespavay Malamoya muzika doks Viria. Evet, bu hafta vizyona yeni giren filmlerden birinden de bu parça. Ee, İtalyan bir film ama müzik eski Yugoslavya'dan geldi. Sen Dünya'ya Gelmeden filmin adı bu hafta vizyona giren... Dediğim gibi e, Yugoslavya'dan eski Yugoslavya'dan gelen bir parçaydı. Evet e, yine Sinefil programındayız. Canlı yayında ve bu hafta canlı yayında konuklarımız var. O yüzden formatımızı birazcık değiştireceğiz. Yine de her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com eym doktor. Evet bu hafta vizyona yeni giren 5 yeni film var. Bunlardan e, birim bir İtalya, İspanya, Hırvatistan ortak yapımı filmdi Venuto al Mondo. Sen dünyaya gelmeden onun parçasıyla girdik e, programımıza. Onun dışında bu hafta tabii ki senenin eee blockbuster dediğimiz türüne giren eee Özel efektli, büyük bütçelim e, fantastik filmlerinden biri var. E, Hobbit, Beklenmedik Yolculuk, 3 serilik olacak bu filmin de ilk filmi. Bu hafta Vizyon'da Peter Jackson'ın yönettiği film. Onun dışında da 3 tane Türk filmi var. Bu 3 Türk filminden ikisi komedi türünde. Biri Bir Aydal Kıran'dan Bana Bir Soygun Yaz. Diğeri ise Laz Vampir, Tirakula adının da belirttiği üzere etnik komedi filmi dediğimiz türe giren daha ziyade son dönemde e, özellikle Laz komedisi dediğimiz e, türlerden biri olarak ortaya çıktı e, bu aralar hani işe de iyi iş yapıyor bunlar hani bu türde film yapalım furyasının son örneklerinden biri de bu hafta vizyonda Ama bu haftanın beşinci filmi ve bu hafta esas e, bizimle de programımıza ayırdığımız senin de en beklenen filmlerinden birim Tepe'nin Ardı. Ve bu haftaki program konuklarımız Tepe'nin Ardı'nın e, yönetmeni Emin Alper ve filmin başrol oyuncularından Berk Akman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş. Merhaba. Evet e, uzun bekleyiz sona erdi diyelim ve Tepe'nin Ardı bugün itibariyle vizyonda. Gözünüz aydın diyorum. Gözümüz aydın. <gülüyor> evet, <uzak>. evet. <gülüyor> evet bizim için de uzun bir bekleyiş oldu. Evet. E, tepe'nin ardı dünya premierini e, Berlin Film Festivali'nde yaptım. Ve oradan iki ödülle döndü. Yolculuğuna böyle başladım. ve bir ayağını sürdü herhalde. Ondan sonra böyle ödüllerin ardı arkası kesilmedi herhalde. Değil mi Emin? Evet. Neredeyse bir yıl oluyor. Geçen sene 2012'nin Şubat'ında başlamıştı film yolculuğuna ya ...çok iyi bir başlangıç yaptı. Bizim için... Yani ...zaten Berlin bile başlı başına iyi bir başlangıçtı. Berlin'le e, de gösterilmesi filmin. Bir de orada... E, ...iki tane ödülle gelince... ...bizim moralimiz zaten çok yüksek başladı. Ee, zaten festivallerden... E, ...davet alacağımızı bekliyorduk. Berlin'de açıldıktan sonra. Öyle de oldu. Pek çok iyi önemli festivalden... ...davet aldık. Tribeca'dan... ...Saraybosna'dan vesaire. Ee, Ve yani beklemediğimiz bir şekilde pek çok önemli festivalden ödülle geldi. En sonda da Asya Pasifik ödüllerinde aldığımız ödül beni gerçekten en çok şaşırtan ödül oldu. Evet, evet hepimiz şaşırdık yani. Yani ben şunu söyleyeyim ki ben şaşırmadım ama canlı izledim. Ödültürünün ödü internet üzerinden canlı yayınla veriyorlardı. Evet. Böyle ...bayağı çok duygulandım yani... ...hani çok tüylerim diken diken oldu... ...böyle gözlerim doldu ve... E, ...ki aslında hani birazcık... ...onu da engelliyorlar çünkü çok uzun süren... ...bir seramonu yani evet, böyle uzun evet, uzun evet, konuşmaların... Evet. ...olduğu... E, ...vesaire... E, ...hani emin bizzat katılamadın aslında... E, ...ödül törenine ama... Ah, sen oradaydın oradayım, doğru oradayım. doğru doğru sen oradaydın. Artık karıştırıyorum çünkü bazı <gülüyor> ödül törenlerine gidemiyorsun bazılarında oradasın evet, evet. değilsin. Ee, ama şey yani sizi orada bir de podyumda oturuyordunuz. Yaklaşık hepiniz. iki saat bekledik acayip sıkıldık. Biz Enis'le <gülüyor> söyledik <gülüyor> kısırdaşıyorduk zaten ne kadar uzun bir seremoniymiş bu falan diye. Bir de bizimkilere söyleriz ya böyle ya hani 45 dakika veriyorlar Venedik'te kan. <gülüyor> Demek Avustralya'da da var böyle bir gün? Ama e, dinleyicilerimiz için hani tekrar hatırlatmak istiyorum. E, o gün bir de cuma günüydü. Türkiye için Ee, ve de hani bizim avantajımız Avustralya bir zaman olarak bizden hmm. ileride olduğu için orada akşam saatlerinde veriliyordu ama bizim için e, sinefi programı için öğle saatleriydi aslında evet. ve ben canlı yayına yetiştirdim haberi hmm. ee, öyle de bir atlatma haber yapma <gülüyor> şansımız <gülüyor> oldu burası için ee, o, o gün biraz dinleyicilerimize aktarma şansım oldu Asya Pasifik Akademisi ne film akademisi ve dünyada ne anlama geliyor ee, bir tarafta Amerikan e, Sinema Akademisi aslında hepimiz çok iyi biliyoruz Oscar veriyor. Öbür tarafta Britanya'da BAFTA'ları veren bir evet. e, Britanya Film Akademisi var. Bu iki akademinin yanı sıra aslında dünyada sinemasal anlamda coğrafya olarak e, boşlukta kalmış çok geniş bir coğrafya var. Evet. Asya ve Pasifi'yi kapsayan. E, hani o boşluğu kapatmak üzere kurulmuş. Avustralya'nın girişimiyle e, olmak üzere ama Hindistan ve Çin gibi de çok büyük aslında sinema endüstrilerinde kapsayan bir alan. 70 ülke tabii, 70, 80, 80. Tabii. 70 ülke yani e, İran, Çin uzakta o bütün uzak doğu sinemasını Hindistan sinemasını son e... dönemin yükselen bütün sinemaları hani Aynen. Güney Kore, Tayland hani hepsini düşünecek olursak evet. hani e, hem tepenin ardının hem de tüm Türk sinemasının kazandığı büyük başarıyı evet, yani ödülü affederseniz şey, ödülü alanlara baktım da kazananlara enayi fili ve ...yakinler var abi yani tabii, tabii. Çok, çok gurur verici bir şey. Hı -hı. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Başarılı bir şekilde ödüllendim. Evet. Tepe'nin Ardı bu hafta vizyonda e, bizim de bugün uzun uzadıya hem filmi e, hem de e, filmin ve de sizlerin de sinemasal yolculuklarınızı konuşma imkanımız olacak program çerçevesinde. Birazcık e, şeyle başlayalım. Tepe'nin Ardı'nın bir özelliği aslında hani ilk sama filmin. E, Hı -hı. Pek öyle değilmiş gibi geliyor aslında. E, çünkü filmi izleyince çok... Olgun bir dili olan bir sinema filmi, ne diyeceğini çok net diyen, çok bocalamadan söyleyen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Birazcık konusuyla başlayalım aslında. Hı -hı. istersen sen anlat Emin. Yani filmin senaryosunun yazılışı tam anlamıyla bir süreç oldu. Hikayenin en taslak hali yıllar önce benim karaladığım bir senaryoda ortaya çıkmıştır. Fakat şu halinden oldukça farklıydı. Yine benzer bir mekanda yayla evinde geçen bir ailenin hikayesiydi. Yine erkeklik meselesi vardı. Savaş meselesi yani savaş travması hikayesi de vardı. Ama işte yörükler falan yoktu mesela ilk hikayede. Bunu daha sonra ben bir kenara bırakmıştım. Yıllar sonra işte daha ciddi bir şekilde film çekme projesi gündeme geldiği zaman benim başka senaryolarım vardı. Onlar biraz daha büyük bütçe gerektiren projelerdi. Hani biz yamaçlarla, bulut filmle oturup konuşurken... ...işte onlar hep şey diyorlardı... ...daha küçük bütçeli bir işle başlamak en doğrusu diyorlardı. Benim de aklıma bu proje geldi. En küçük bütçeli yazdıklarım arasında buydu. Bunu tekrar yazdım. Tekrar yazarken çok değişti. Ama yine son halini almadı. O ikinci versiyondan sonra... ...araya yaklaşık bir senelik bir mesafe... ...ara girdi. Bir üçüncü versiyon daha yazdım. Yani zaman içerisinde çeeşitli karakterler girdiği, karakterlerin ilişkileri değişti vesaire e, bu halini aldı. Bence de yani en güzeli bu bu galiba. Benim çünkü daha önce de yazdığım bir takım taslaklar var. Onlar zaman içinde değişiyor Ve değiştikçe daha olgun hale geldiğini e, şey yapıyorsun, görüyorsun hikayeleri. Eee tepelerinde bir Aile draması aslında ama gerilimli bir aile draması. Sürekli bir şeylerin olduğu ya da olmak üzere olduğu hissini ve o tansiyonu sürekli yükselten ve arttıran bir aile draması. Farklı yaştan çocukların olduğu ama hmm. daha ziyade erkeklerin evet. üzerine kurulu bir dünya, küçük bir dünya. Orada belki sen Zafer karakterini evet. canlandırıyorsun. Evet. <gülüyor> Oyuncu tercihlerine genel olarak geleceğim ama hani Berk'in karakteri Zafer'i e, nasıl çizdin ve daha sonra o rol için Berk'le nasıl kesişti yollarınız? Onu önce Berk'ten dinlemek istiyorum. E, beni ilk sanırım daha önce Nadir'le bir kere başka bir iş için görüşüyorduk. Nadir'le tanışmıştık. E, Nadir Öper'le Bulut filmden. Fakat daha sonra tabii hani Enis ve seyfi ile buluştum. Emin'in senaryosunu okuduktan sonra tabii hemen hani oynamak istediğimi söyledim. ...kabul ettim yani... ...çok iyi bir senaryoydu... ...ve e sonra... E, ...hemen zaten gelişti yani bir iki ay sonra da falan... ...çekimler başladı... ...ya gerçi ben Şubat gibi falan okudum da hani... daha hani ...bir dizide oynuyordum... ...onun çakışmaları falan hazırlıklar... ...daha sonra yaza doğru... ...hemen okey verdim yani... ...inanılmaz bulunmaz bir nimetti yani... ...şu senaryo kıtlığı içerisinde bence... ...bir de yönetmene soralım... ...nasıl oldu oyuncu seçimleri... Ben de Berk'ten başlayayım. Abi bu arada Seyfi senle de bir kere buluştuk doğru. İlk Enis'le buluştuk. Aa ben Enis, yanlış hatırlıyorum. Enis ben sen üçümüz buluştuk Aa, okay. Beşiktaş'ta. Doğru bravo. Seyfi ikinci buluşmamızda doğru, vardı. Doğru bravo. <gülüyor> ee, bana belki öneren Ezgi olmuştu. Ezgi Baltaş. Kast direktörümüz. Evet. Aslında bana başka bir film için, başka bir proje için önermişti. Biz başka bir proje üzerine tanış çalışıyorduk. Ben demiştim ki ya belki çok yakışıklı bu rol için dedim. Nerede <gülüyor> evet, bunu konuşuyoruz arası. İkna <gülüyor> <gülüyor> edeceğim <dışarım> seni. <gülüyor> Ama sonra e, sonra bu şey gelince Tepenin ardı e, ben benim aklıma direkt şey geldi. E, Berk geldi. Berk buraya buraya iyi gider dedim. Ezgi de zaten hemen aklına gelmiş. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm dedi. Biz başka o yüzden hiç kimseyle ne konuştuk... ...ne aradık. Ee, direkt Berk'e gittim. Yani... <gülüyor> Berk'in şeyi... Arıza karakter oynama potansiyelini... ...gördüm yani. <gülüyor> <gülüyor> tip, olarak, tip olarak da çok iyi oturuyordu. Senden sonra başkaları alıp... ...onu başka <gülüyor> bağlamlara... <öncesinde>, ...yerleştirmek <gülüyor> istediler herhalde. <gülüyor> ee, diğer oyuncular için... Yine Ezgi başladık. Projeye en önce katılan insanlardan biri de Reha'ydı. Reha Özcan'dı. Onu da çok hemen karar verdik. Reha da daha sonra projeye çok gönüllü bir şekilde katılıp kas sürecine yardımcı oldu. Uzun bir süreçti. Uzun bir süreç sonunda karakterleri bulduk. Yani Benim için her yerde söylüyorum. Önemli olan en önemli şeylerden bir tanesi oyuncuların projeye inanmasıydı. Projeyi sevmesi inanmasıydı. Ben bir hızlıca oyuncuları da saymak istiyorum. Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür... ...tabii Berk, e, Banu Foto Can, ...Furkan Berk Kıran, Sercan Gümüş... ...ve Şevval Kuş. Evet. Kimseyi unutmadım inşallah. Yok hayır. E, Mehmet Okuroğlu ve Atilla Lök var. Aha, asker rollerinde. E, e, dediğim gibi yani karakterlerin... ...oyuncuların e, projeye inanması çok önemliydi. Bu... E, ...gerçekten hepsi en başta senaryoyu okurukmaz... ...inandılar. Öyle bir yazmışsın ki abi yani... Ee... ...hani tereddüt edersin ya bazen ilk filmimi falan... ...öyle bir şey yok yani ortada bir gerçek vardı pardon. Evet. Kabul etmenler de oldu ama. Ha? Oldu mu diyorsun <gülüyor> sen? Tabii, tabii. de görüşeyim bundan sonra. Hani. <gülüyor> Neyse... <gülüyor> e, bu... ...ve sete geldiklerinde... ...ben o şeyi çok hissettim yani... ...oyuncuların projeyi inandıklarını, projenin parçası olmak hissettiklerini... ...gerçekten sette de... ...hem ekibi hem beni çok rahatlattılar... ...hani ilk film çeken insanların... ...korkusudur bu. Özellikle ben hani alaylı da değilim. İlk kez bulunuyorum. Hani... ...yönetmeni biraz hani... ...yönetmeni çocuk muamelesi... ...yapmalar falan sağdan soldan çok duyduğumuz hikayeler. Hani öyle bir şey olur mu falan diye... ...bir tedirginlik yaşıyorum hiç asla öyle bir şey olmadı. Yani herkes çok hem projeyi yeni almıştı... ...hem bize çok güvenmişti. Hem Seyfi ve Enis'e... Çok güvenerek gelmişti hem bana çok güvenerek gelmişti o yüzden çok harika bir set geçti ee, çok verimliydi ilişkimiz diyaloglarımız çok verimliydi ee, sonucu da e, yansıdı sanırım oyunculuk en çok e, övgü alan şeylerden bir tanesi küçük oyuncularla ben daha çok uğraştım e, zaten hani küçük oyuncu oynatmak yani çocuk oyuncu oynatmak bence çok riskli bir şey ee, olduğunu düşünüyorum Hı. ben. Ve hani onun da altından çok büyük bir başarıyla kalkmışsınız. Onun için çok tebrik ediyorum. Ama beni e, en çok şaşırtan oyuncunun hani Tamer Leventoğlu'nun altını çizmem gerekiyor. Hiç böyle bir e, rolde görmeyi tahmin etmeyeceğim bir isimdi. Ve e, itiraf etmeliyim ki başta bir an yani bir, bir süre tanıyamadım. ...yani o kadar bürünmüştü ki rolüne... Hmm. ...yani bir taraftan tanıyorum ama... ...yani, yani değilmiş gibi... hani o kadar kendini dönüştürmüş ki... ...büyük ihtimalle yani tiyatro sahnesinde... ...çok başka türlü rollerde izlemeye... ...o kadar gözüm alışmış ki... ...böyle bir rol... ...yani bu şekilde kastetmek... ...hiç aklımın ucundan geçmezdi... Evet. ...onun da... ...hani ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu... Başka yani demek daha önce böyle bir projeyle karşımıza çıkma şansı olmamış demek ki. Evet aslında evet. güzel oyuncular var bu ülkede de. Yani doğru zamanda doğru yerde bulmak, bulunmak o kadar zor ki. E, tabii bunu da şimdi kast direktörlerinin de Hı. hani Ezgi'ye teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir kast kurdu ama çoğu kast direktörünün dikkat ettiği bir şey değildir. Oyuncunun rancından çok fiziksel özellikleri ile ilgilenir ama kimse kimsenin ne yapacağını bilemez yani. Ne kadar ileri gidebilirsin ne kadar Hı. şey yapabilirsin bunlar önemli kast Direktörlüğü için bence ama ülkede ne kadar bakılıyor bir kast direktörü yani hep oradan bunu mu oynatsak şu şurada tanınıyor falan saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar yani. Yani bir de bir şey <gülüyor> daha söyleyeyim. Bir, festivallerde çok sık e, gelen bir soru bu. Oyuncuların hangileri amatör hepsi mi amatör hangisi hmm. profesyonel tarzında sorular çok aldım. Yani bu çok büyük bir övgü. Ee, bir ya sürü bu, yerde bütün, bütün kadronun... kadronun evet. Türkiye'de bile öyle. Türkiye'de, yani Türkiye'de mesela Tamer Ağabey'i tanı, tanımayan bir sürü insan Aa, var. Evet, evet Tamer Ağabey için de söyledi. Tamer Ağabey için de söylediler. <gülüyor> Herkes için söylediler yani oyuncular amatör mü oradan mı buldunuz falan diye. Bence bu çok büyük bir yol. Güzel bir, bir şey yok. evet. Evet şimdi o zaman bir müzik arası verelim. Ve e, daha sohbetin başındayız ama filmin sonuna gidelim. <gülüyor> e, ve filmin kapanış müziğini bir dinleyelim. Evet. Filmin kapanış müziğine imza atan e, müzisyenler de İnanç Şamver ve Volkan Ahmet. Onların da isimlerini almış olalım bu arada. Tepe'nin ardı filminin yönetmeni Emin Alper ve başvurlu oyuncularından Belk Akman'la birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da Sinefili programında. Ve fonda e, filmin kapanış müziği çalıyor. Bestecileri İnan Şanlar ve Volkan Akmermet. E, bu müziğin yapılışının da hoş bir hikayesi var sanıyorum. Emin'den onları dinleyeceğiz evet, bu, şimdi. Evet bu film telefonda yapıldı diyebiliriz. Müzik. Şey pardon. Müzik. <gülüyor> <gülüyor> Ee, biz Selanik'te post prodüksiyonu yaptık. Ee, post prodüksiyonu devam ederken e, Berlin'den davet aldık. Ocak başıydı ee, ve Berlin'de Şubat'ta başlıyor. Şubat'ın ilk haftasında başlıyor. Ee, yani biz daha zamanımız var rahat rahat yaparız diye düşünüyorduk. Bu haber gelince Berlin'den hemen apar topar hızlandırdık süreci. Ve daha müzik yoktu elimizde. Müzik olması gerekiyordu. Kesin finalde müzik koymak istiyorduk. Ee, bunun üzerine e, işte bizim büyük çaresizliğimizin de müziklerini yapan e, Volkan ve İnanç'la konuştuk. Seyfi e, hemen aradı. Selane, şey değil şey, Atina'da e, aradı e, arkadaşları. Biz anlattık işte. Şöyle bir şey istiyoruz. İşte referans müzikler gösterdik. Falan filan. Onlar bir şeyler yapıp bize gönderiyorlardı. Akşam biz Seyfi'yle oturup dinliyorduk. Hmm, şu olabilir, şu olabilir, şu çıksın, bu, bu girsin falan filan diye hemen mail atıyorduk. Ertesi gün bir tane daha gönderiyorlardı. Falan bu şekilde Ee, ...telefon üzerinden e, müziği hazırladık. 4-5 gün gibi kısa bir zamanda. Ee, çok dramatik bir etkisi var... Tabii, ...filmin sonunda. hem Dinleyicilerimize daha fazla ipucu vermeyelim. Filmi izlesinler ve müziğin... ...nasıl bağlandığını görsünler. Ee, film... ...Konya Ermenek'te çekildi. Biraz hani mekan tercihini... E, ...anlatmanı... Hani ...istiyorum. Mekan... Hakkında benim hiçbir fikrim yoktu Hı -hı. açıkçası yani oraya gidip görmemiş birinin de orada öyle bir yer olduğunu tahmin etmesi çok zor. Evet. Konya deyince hani Konya'da daha önce bir kere gittim ama hani böyle dümdüz ve sapsarı hani böyle bir Ovalar ova yerliler. geliyor yani. insanın aklına ama filmde gördüğümüz coğrafya bambaşka bir yani. coğrafya. Burası şimdi Karaman'a bağlandı. Karaman'a il olduktan sonra artık Karaman'ın parçası eskiden Konya'nındı. Konya'nın en güneyinde dediğim gibi yani şeyle hiçbir alakası yok. Konya'nın e, ne kültürel yapısıyla... ...ne coğrafyası hiçbir alakası olmayan... ...tam bir Akdeniz, Toroslar... Evet. ...mekandır ve çok kapalı bir yerdir. Gerçekten de bir de çıkmaz sokaktır. Yani oradan hiçbir yere gidemezsin. Evet, yer. e, Konya-Silifke yolundan... E, ...Konya-Mersin yolundan... ...bir yerden sağa saparsın... ...ve oradan dediğim gibi bir yer başka bir yere gidiş yoktur. E, o yüzden gerçekten bilmek... Bilmeyen insanın aklına gelmeyecek bir yer tabii ki. Ben oral olduğum için hikaye orada geçiyor. Ben 10 yaşına kadar orada büyüdüm. Ermelek'te büyüdüm, o kasabada büyüdüm. Dolayısıyla hikayeyi yazarken en baştan zaten kafamda mekan vardı. yani Mekan aramadık. Orada doğdu senaryo, hikaye orada doğdu. Sadece çekim için bir yer yerleştirdi spesifikleştirmek gerekiyordu O vadi, o uzun bir vadi, o uzun vadiye gidip bir küçük bir kulübe bulduk. Ee, çekimden önce de artık yavaş yavaş her çekimin nerede yapılacağını spesifikleştirdik. Filmi izleyen herkesin yaptığı bir yorum bu zaten ama yani filmin konusuyla temasıyla filmin coğrafi mekanının eşleşmesiyle ortaya Ee, hani senin de bilinçli olarak yaptığın bir western atmosferi çıktığını söyleyebiliriz. Çocukluğumuzda pazar sabahları TRT'de izlediğimiz evet. o cowboy filmlerinin havası. Çünkü vadi deyince biz aslında Hollywood'un o suni e, vadilerini daha ziyade biliyoruz ama sen onlardan birinin içinde büyümüşsün zaten. Evet. Ama hani tematik olarak baktığımızda da e, yine o Western filmlerinin ana temalarından biri olan hani biz ve ötekiler e, evet. kavramından hani ilerliyorsun. Dolayısıyla çok evrensel bir şey ele alıyorsun. Hani çok yerel bir atmosferde geçiyor. Oyunculuklar hani çok inandırıcı. E, bir tarafta hani bir biz ötekiler meselesi var filmin içerisinde. Bir de onu ele alırken de bir aile ortamı içerisinde büyüme, e, adam olma. Erkek olma ve nasıl erkekler olma evet. sorunsalı üzerine düşünüyorsun. Hani erkek olma biçimleri değişik erkek olma biçimlerini ele alıyorsun. Erkek olma üzerine bu karakterleri yazarken nasıl yorumladın? Nasıl o karakterler çıktı ortaya? Az önce söyledim ya hikayenin yıllar önce yazılmış hali aslında daha çok bununla ilgileniyordu. Yani erkeklik ve erkek olma halleriyle bu da tabii ki benim hani otobiyografimle çok yakından ilişkili her Türk erkeğinin otobiyografisiyle yakından ilişkili olduğu gibi ee, yani ergenlik büyüme süreci aynı zamanda e, erkekler için bir erkek olma süreci erkeklerini ispatlama süreci olarak yaşanıyor ve bu süreç son derece sıkıntılı da geçen bir süreç Türkiye'de zaten erkeklik teması artık çok işleniyor filmlerde ve bunun sebebi de başka yerlerde de söylüyorum yani bu Erkek olma sürecinin yönetmenler açısından can yakıcı bir tarafı var. Bunu deneyimlemiş insan sadece yönetmenler açısından değil tabii ki. bu Demek ki yani bu hikayeyi e, konu almış yönetmenlerin, yönetmenlerin de paylaştığı bir sıkıntı bu. Çünkü sürekli bir rol modeli e, konuluyor. Aslında hayatta olmayan bir model bu. Hiç kimsenin tam olarak tatmin etmediği ama herkes onu gösteriyor. İşte bizim filmde de Faik karakterinin yaptığı diğerleri de ona uygun bir pozisyona geçmeye çalışıyor. Bunun için zaaflarını saklıyorlar. Korkularını saklıyorlar. Bastırmak durumunda kalıyorlar. Kendilerini olmamış, olmadıkları gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani bizim, benim de dolayısıyla kendi hayatımda muzdarip olduğum şeyler zaten senaryonun ilk haline yansımıştı. Böyle evrildi işte. Ondan sonra. Berk'in canlandırdığı karakter üzerinden çok daha spesifik bir de, hani çok daha Türkiye'nin yakın tarihine dair bir ee erkek olmakla beraber aslında Türkiye'nin yakın tarihinde insan olmaya dair de başka türlü bir travmayı da sokuyorsun işin içerisine. Evet. Ee, Zafer karakteri, Berk'in canlandığı karakter de ilk versiyondan beri vardı. Ve o da işte bu erkek olma halinin e, nihai kurbanı şeyde hikayede. Küçük karakter her şeyden habersiz bir şekilde ona özenirken, onun uhum. gibi olmaya çalışırken oysa e, o bizzat e, bu Sürecin, şiddete, yani, şi, bu şiddet kültürünün nihai sonucunu, mantıki ve nihai sonucunu e, yaşamış e, ve bunun travmasıyla boğuşan bir insan olarak e, ortalıkta dolaşıyor ama kimse bunun bunun farkında değil tabii. Kimse bunu sorunsallaştırmıyor yani. Evet. <gülüyor> Zafer çok az konuşan bir karakter aslında. Evet. Ee, yani... Malum rahatsızlığından dolayı. Evet, e... belki dünyaya bir küsmüş. Artık hani yapılacak hiçbir şey yok ya. Adam çok başka bir dünyadan geliyor. Ve hani Emin de dediği gibi diğerlerinin hiç umrunda değil. Ne olduğunu, orada ne olup bittiğini görmüş ve gelmiş. Yani Zafer'e göre herkes aslında çok boş konuşuyor yani. Sürekli saçmalıyorlar. Hani konuşmamak belki daha iyi. Hani kelime bulamazsınız ya. Sadece susarsınız işte Zafer. Biraz öyle bir durumda. Hı <gülüyor> Bir oyuncu için, özellikle sinemada böyle bir rolü canlandırmak için, hazırlık süreci nasıl işliyor? Senin özelinde Hazır, nasıl işledi? Özelinde cevap verebilirim tabii, açıkçası. Tabii. Binlerce oyunu, ben, oyuncu tabii. var ve yani binlerce sistem var aslında hani ya da metot çünkü hepimiz farklı yapılarda insanlarız. Bu film için soruyorsun. Ya ben genelde farklı tekniklerden falan yararlanmaya çalışırım. Yani okul bitmesine rağmen hala sistemleri araştıran, okuyan, çalışmayı seven bir insanım. Ne kadar çok etrafında göremesem de e, bu film için soruyorsanız e, işte hafif e, şizofreni başlangıcı var. Hani bunu Emine'le de konuştum. Çok yoğun bir şekilde değil de daha belki ilk aşamalarında ilaçla eee giderebilecek şekilde. Eee gitmeden önce bir 15 gün güneyde bir yerlerdeydim. Orada yalnız başına e, kalmayı tercih ettim biraz. ...işte birkaç röportajda da söyledim... ...20-25 şarkılık bir playlist hazırladım... ...bana göre filmin atmosferini oluşturan... ...filmin ve artı karakterin... E, ...karanlık bir film bu... ...karanlık karakterler var... ...onları ben de uyandıracak o hissiyatları... ...parçalar hazırladım... ...daha önce çekimlerden önce dinliyordum... ...işte gene söylediğim... E, ...psikiyatrik bozuklukla ilgili... ...kitaplar okudum... ...onun dışında bazı temel egzersizler yaparsınız... ...yani... Onları yapmaya çalıştım hani mesela savaştan dönenleri anlatan bazı birkaç film var. Şimdi aklıma gelmiyor. Onları tekrar izlemeye çalıştım ama hani birebir hani bir copy paste durumu değil sadece hani atmosferi sağlayacak Erik Maria Remark'ın Dönüş yolu romanı vardır mesela. Benim çocukluğumdan beri aklımdan çıkmaz. Orada da cepheden dönenler anlatılır. Orada aklımda kalan parçaları mesela egzersizlerle biraz kuvvetlendirmeye çalıştım. Aşağı yukarı böyle bir süreç gelişti. Evet, şimdi o senin playlist'inden bir parça dinleyelim. <gülüyor> belki ilham veren şarkılardan biri. NCT'den. İlham arku. Evet, NCT'den geliyor. Black Eyed Dog. <gülüyor> Black-eyed dog He called at my door Black-eyed dog bekten dinledik Black Eye Dog 94.9 açık radyoda Cinefil'de konuklarımız Emin Alper ve Ber Kakman. Bugün vizyona giren Tepe'nin Ardı filmini konuşmaya devam ediyoruz. Evet Tepe'nin Ardı e, pek çok ödül aldığı geçen Şubat ayından beri dünyayı dolaşıyorum. E, Türkiye'deki servelen ise İstanbul Film Festivali'nde başladım. E, Bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde sinema dünyasından e, yapılan açıklamalardan biri de e, film festivalleriyle ilgili. E, film e, festivalleri biliyorsunuz e, birkaç hafta önce Antalya Film Festivali yeni tarihlerini açıklamıştı. E, i̇ki gün önce de... E, Adana Altın Koza Film Festivali tarihlerini açıkladı. Ve 2013 yılında Adana Altın Koza 16-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Hmm. Antalya'da 20 Eylül'de başlayacak. Ne, ne yapıyorlar acaba? Kızıştı yani. <gülüyor> Şimdiden niye açıklıyorlar? Bir sene yok mu da? Şimdi önce Antalya açıkladı. Evet. Hemen ardından da Adana açıkladı. Rekabet iyice kızıştı. Bak Önümüzdeki sene için biliyorsunuz e, şeyler de, para ödülleri konusunda da el arttırılıyor sürekli. E, şimdi Başüstü. tarihlerde neredeyse üst üste binmek evet. üzere. Yani üst üste e, gelse daha iyi olurdu yani. Kim iyi görürdük evet. açıkçası. Evet. <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii de yani. <gülüyor> bu kadar man mantıksız bir sonuç ortaya çıkıyor yani bu rekabetin sonucunda. Evet. Bu Adana-Antalya arası rekabet bir süredir devam evet. ediyor. Siz İstanbul'daki İstanbul festivali <gülüyor> tercih ederek aslında biraz o rekabetin dışında kaldınız Hı -hı. geçen sene. Ve İstanbul Film Festivali'nde de e, en iyi film ödülde dahil olmak üzere e, ödülleri alarak e, sahneden e, ayrıldınız. E, ödül almak, festivallerde ödüllendirilmek e, bir filmin başlangıcı için sizce hani... Nasıl bir çıkış noktası oluşturuyor? Çünkü hani bu festival filmi, ticari film Hı. ayrımı e, konusuna hani bağlayacağım başka bir yere ama biraz bir düşüncelerinizi almak Hı. istiyorum o konuda. Yani e, ödül ne kadar e, önemsemesek de önemli bir şey. Yani sen önemsemesen bile önemsen ciddi bir kamuoyu var. E, filmin başarısı bunlarla, işte katıldığı festivallerle, ödüllerle e, ölçülüyor ve bu e, bir dahaki filmi eee bir dahaki gelecek projeleri çekilmesini çok kolaylaştırıyor. Bir kere gittiğiniz festivaller yani her festivalde şey diyorsunuz. Bir dahaki filmimizi bekliyoruz diyorlar. Yani festivaler sizi takip etmeye başlıyorlar. Hele ödül almışsanız daha çok takip ediyorlar bir dahaki projenizi. Eee yapımcılar daha çok ilgi gösteriyorlar. Ortak bir şeyler yapmaya daha hazır oluyorlar. Fonlar eee sana artık daha fazla farklı bir gözle bakıyorlar. Kendini bir şekilde ispatlamış bir insan olarak. Dolayısıyla hani ilk film çekmek ne kadar acılıysa ve zor bir süreçse, acılı zor bir süreçse başarılı bir ikinci film, başarılı filmden sonra ikinci film çekmek sanırım o kadar da kolay oluyor. Bence öyle bir tarafı var. En önemli tarafı bu. festival filmi olarak damgalanmak meselesi ayrı bir mesele. Sanat filmi. Evet ya da sanat filmi ancak zaten biz e, hani bu filmi vizyona sokarken de e, büyük hayallere bu vizyona sokmayı düşünürken de büyük hayallere kapılmadık Yani çünkü e, re yapabileceğimiz reklam ve tanıtım belliydi bizim bütçemiz belli, şirketimizin hacmi, cismi belli e, yani böyle 100 kopyayla e, girmek, her yere afişlerle donatmak falan gibi zaten bir e, beklentimiz hiç yoktu, biz da, o yüzden daha mütevazi e, rakamlarla girmeyi düşünüyorduk Dolayısıyla bence festival filmi damgası yemek bizim için şu an bir avantaj değil. Top, totalde e, dezavantaj değil, pardon. Totalde dezavantaj değil, bir avantaj. E, bizim asıl yöneldiğimiz kitlenin daha çok merak etmesini sağladı uh -huh. filmi. E, salon sahipleri için tabii öyle olmuyor. Salon sahipleri biraz daha farklı bakıyor. O açıdan yani küçük bir dezavantaj yaşadığımızı söyleyebilirim. Küçük demeyeyim aslında. Daha büyük bir dezavantaj yaşadığımızı söyleyebilirim ama... Genel olarak baktığımızda e, bizim hedeflediğimiz kitle açısından festivaller ve ödüller tabii ki çok önemliydi ve bizi bu film için çok büyük bir avantaj sağladı diye düşünüyorum. Burada zannediyorum zaman içerisinde özellikle Türkiye üzerinde şöyle bir anlam kayması yaşanıyor. Çünkü dünya tarihine baktığımızda festivaller hani Venedik'le başlayarak aslında bir ülke sinemasını teşvik etmek ve desteklemek üzere başlamış olan organizasyonlar. Hı -hı. Hani köstek olmak değil tam tersine destek olmak Hı -hı. bir sene içerisinde o ülke içerisinde üretilmiş olan filmlerin uluslararası pazara açılmasını sağlamak ve e, sinema piyasasını ve ticaretini canlandırmak üzere Hı -hı. ortaya çıkan Hı -hı. oluşumlar. Halbuki e, Türkiye'deki e, dağıtımcılar ve salon e, sahipleri nezdinde bakacak olursak Onlar hani festivallerin bu çıkış ve organizasyon e, amacından tamamen bir haber hı hı. E, gözüküyorlar. E, e, ve maalesef filmleri anlamak ve algılama konusunda e, çok bilinçsizce yaklaşıyorlar. E, Tepe'nin ardının bu yaşadığı sıkıntı biz birkaç haftadır burada Sinefi programında dile getiriyoruz. E, nihayetinde bugün itibariyle kaç salonda? 14 salonda. 14 salonda vizyona girdi. Ee, burada hep tekrar tekrar söylüyoruz, ee, tepenin ardı gibi bağımsız yapımlar için ...ilk hafta ve ilk hafta sonu çok önemli... Ee, ...gösterim açısından. Ee, o yüzden... E, ...Açık Radyo'nun dinleyicisi de... ...zaten... E, ...özellikle e, sinefil program ...dinleyicileri de farklı tipte... ...yapımlar e, tercih ettikleri için... hani ...Tepenin Arı'da... Hani ...bu hafta izlenmesi gereken film... ...çünkü bu aynı zamanda o gişe rakamları... E, ...sonuçta... Filmin... Bir, şey, ...bir şey ifade edeceği Hı -hı. için... ...ve ne kadar kaç, şey kaç hafta? Değil. Arıyorlarmış, 10 salon daha istermiş. Mesela 10 bin yapmış gibi. Küçük. Tabii canım yani salon sayısını ne kadar kaç hafta kalacağını da belirleyecek. İlk hafta o yüzden çok önemli. Evet, o yüzden dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyoruz. Hani bu hafta gidip izlemek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta hakikaten size en yakın sinema salonunda bulabileceğinizin garantisi yok. Yani evet. bu önceki haftalarda, evet. önceki filmlerde yaşadığımız bir durum. E, tepe'nin ardının... E, Oyuncu kadrusunu konuştuk, hikayelerini konuştuk. Konuşulan meselelerden bir tanesi bir tane de kadın oyuncusu var. Ee, zaman zaman kadınları aksettirme, kullanma biçimi konuşulurken... ...o filmdeki kadının e, azın zamanda bir katalizatör görevi de gördüğünü düşünüyorum. Ee, hani erkeklik meselesini e, e, ortaya çıkarma konusunda. Hiç mesela neden tek bir kadın var ya da e, gibi eleştiriler geldi mi gelmedi mi? Ben evet. çok dozunda buldum şahsen. Yani evet. ben hiç rahatsız olmadım. Çünkü onun varlığıyla erkeklerin e, o farklı erkek taraflarını çıkartıyor olması hani bence çok dozunda. geldi Sorular geldi ama tahmin ediyorduk zaten. Ee, geleceğini Hatta Seyfi Rahmetli bizim, bize en çok e, sıkıştıracak evet. sorudan biri buradan gelecek demiştim e, Çok sıkıştırmadılar beklediğimiz evet. kadar ama geldi. E, ama biz bunları e, biraz öngörmüştük. Şimdi tek bir kadın karakteri olunca tabii e, hani onun ne kadar reprezentatif olduğu sorunu gündeme gelecek. Ne kadar gerçek, ne kadar karikatürü vesaire. Niye, niye tek bir kadın var vesaire. Bir sürü soru e, akla gelebiliyor. Niye bu kadın... ...aktör olarak yer almıyor... ...filmde falan gibi çeşitli sorular... ...gelebiliyor. ya yani dediğin çok önemli... ...erkekliğin... ...erkek karakterlerinin... ...farklı yönlerinin çıkmasında... ...özellikle Meryem karakterinin... ...işlevsel katalizatör... ...bir tarafı var. Bir de bunun yanında bütün karakterlerin olumsuz erkek karakterlerin olumsuzluğunu, olumsuz taraflarını altına belki de biraz daha çizercesine Meryem daha sağduyulu. Eee olayların ne nereye ne, neler olup bittiğini tam olarak anlamasa da çünkü eve hapsedilmiş durumda, dışarıya çıkamıyor, çıkmıyor. Neler olup bittiğini tam anlamasa da sezgisel olarak evet. o, o sürecin felakete doğru gitmesini engellemeye çalışıyor. Bu anlamda olumlu bir tip. Eee e, Ve tabi e, olayların gidişatını engelleyemiyor ama aynı şey diğer erkek karakterler için de söyleyebiliriz. Kim olayların gidişatını engellemek istiyor veya engelleyebiliyor ki? Yani e, bir süre sonra inisiyatif dedenin eline geçiyor. Dede istediği gibi karakterleri e, harekete geçiriyor, mobilize ediyor vesaire e, Evet aşağı yukarı bunları söyleyebilirim. E, bu e, ötekileştirilen yörükler, hani bir tehdit unsuru oluşturdukları e, düşünülen... E, ötekileştirilen karakterler hiç görmüyoruz film boyunca. Ee, hiç onlara dair bir şey görmek görmemek başından beri kurguladığın Düşündüğün bir şey miydi? Evet. Ee, yoksa hani bir şeyler göstermeyi düşündün, çektin, da mı çıkardın? Yok. yok. Hiç başından beri hiç e, göstermedik. Hiç e, sahne yok. Hiç <gülüyor> şey harcamadık yani onun için <gülüyor> Emek harcamadık. Zaten göstermeyecektik yani. Plan oydu. Ee, evet. Baştan beri planladığımız bir şeydi. Evet. Tabii hani onu tamamen o şekilde bırakıyor olmak e, filmin en kuvvetli damarlarından biri. Yani çünkü hem çok gerçekler hem de yoklar evet. e, ve de o düşman yaratma mekanizması nasıl ne kadar basit bir biçimde ha. işlediğini o kadar... E, Temel ve basit bir biçimde gösteriyorsun ki incelikli bir biçimde e, kendi içlerinde o mekanizmanın nasıl işlediğini bana zaman zaman şeyi hatırlatıyor oda tiyatrolarını hı hı. hani kapalı tek bir mekanda geçen. Ben bunu Emine tiyatro. söylemiştim hatırlıyor musun çok güzel bir tiyatro oyunu olur bundan hı. çok evet. güzel yani 6 kişilik. İyi bir rejistörün fena bir oyun olabilir. Tam bir oda oynuyor, o da tiyatrosu oyunu. Değil mi? Aynı şey geçmiş. Da i̇lk daha okuduğum zamanlar söylemiştim yani. Hatta ben o benim biraz izletmem. korkutan bir şeydi. Çok mu tiyatralı olur falan filan değil ama sonuç tiyatralı yok, olmadı galiba. Yok. yok hiç hiç. Çünkü aynı zamanda yani başında da söylediğim gibi mekanla, coğrafyayla çok e, iç içe geçmiş. Oradan da biraz görsel dinle bağlamak istiyorum filmin. E, filmin görsel dilini oluştururken e, nasıl davrandan, sana ilham veren şeyler neydi? Çünkü filmin görsel dili de çok etkileyici. Öyle kareler var ki hani hakikaten hani kesip böyle insanın duvarına <gülüyor> yapıştırası geliyor. Çok etkileyici. Çünkü o coğrafya zaman zaman e, insanı üzerine çok klostrofobik bir etki de bırakabiliyor. Zaman zaman yani çok etkileyici. E, o, iki, o dengeyi çok güzel kullanmışsın. Ee, yani evet dediğin gibi aynen e, şeyi çok e, açık havada klostrofobik bir e, atmosfer duygu yaratmak temel amaçlarından biriydi ama e, filmin seri içerisinde doğanın e, işleminin yavaş yavaş değişeceğini daha doğrusu doğa, Evet o bir dekol olarak nasıl bir anlam onu kazanacağının değişeceğini düşündüm. Kafamda hep öyle tasarladım. Mesela ilk bölümler biraz daha ailenin ilk gelişi falan filan biraz daha pastoral bir bölümde şekilde tasvir ediliyor orada doğa. Pastoral e, tonların arasına yavaş yavaş tehdit unsuru girmeye başlıyor. İşte tepede birileri dolaşıyor. Kim bunlar acaba vesaire. Bir soru işareti falan filan. E, derken daha tekinsiz bir hale dönüşmeye başlıyor e, doğa. Krosrofobi e, baskın çıkmaya başlıyor. Bir de onun yanında işte az önce konuştuğumuz Westen e, etkisinin de yer yer göründüğü böyle epik ama tırnak içinde epik. Yani bir taraftan ironik, ironi barındıran tam onunla seyirciyi özdeşleştirmeyen biraz hafif de olsa bunlar ne yapıyor sorusunu sordurtan e, epik e, kareler e, yakalamaya çalıştık. İşte tepelere tırmanırken falan filan silahlarla poz verirken. E, evet yani temel e, kaygım doğayı kullanırken bunlar da aşağı yukarı. Bir de hani ritim konusu da çok önemli. Hani kurguda o nasıl işledi eee Genelde ilk filmlerin en çok aksiyon taraflarından biri o olur. Hani bu filmde böyle bir ilk film duygusunu yaşatmayan bence en temel özelliklerden biri oydu. Genelde hani ilk filmlerini çeken yönetmenler kurgu masası pek kıyamıyorlar. Yani çektiklerini ee, kesmeye. Ben de kıyamadım. Biz ilk hani directors kat diyebileceğim kat 120 dakika falandı. Ama ilk kurguyu bitirdik biz oturduk Özcan'la. Özcan vardır kurgucumuzla. Özcan bu konuda çok daha gözü kara. Hemen şunu atalım, bunu atalım falan filan dedi. Biz Özcan'la birbirimize girdik. Olur mu, atılır mı falan filan diye. Daha sonra Seyfi geldi. Biz e, hakim olarak Seyfi'yi çağırdık. <gülüyor> Seyfi ile birlikte tekrar bir oturduk. 2 3 hafta tekrar bir e, konuştuk, konuştuk. Ben de biraz e, hani süreç geçtikten sonra ben de artık yavaş yavaş sıkılmaya başladım belli sahnelerden falan. O yüzden daha acımasız yaklaşmaya başladım. Yani Seyfi'nin de gözü çok yardımcı oldu. Tekrar baştan filmi başka bir gözle görmeye başladım. Dolayısıyla artık daha kıyıcı oldum. Ritim duygusu çok ön plana çıkmaya başladı benim için. Çünkü bazı sahneler çok uzundu. Ateş başı sahnelerinde çok uzun diyaloglar da vardı yer yer. Onları biraz acımasızca ritim duygusunu ön plana çıkararak filmin bütününü, duygusunu vesaire düşünerek acımasızca girdik. 90 dakikaya düşürdük. Evet. Evinize sağlık. Sağ olun, Emeğinize teşekkür, sağlık. Teşekkür Hakikaten Seren'in en iyi filmlerinden biri çıkmış ortaya. Teşekkür ederiz. Programımızın da sonuna yaklaşırken son olarak aslında sevgili dostumuz Seyfi'nin de son işi oldu. Evet. Beraber yaptığınız Buyur. Ee, bu film Seyfi ile çok uzun süren e, bir çalışma birlikteliğiniz, ortaklığınız oldu dostluğunuzun yanı sıra ee, e, söylemek istediğim birkaç kelime var mı? Ee, tabii ki yani Seyfi ile 2001 yılından beri süren bir e, hem arkadaşlığımız hem iş ortaklığımız var birimizin kısa filmlerine yardımcı olduk destek olduk Seyfi en nihayetinde bu filmin yapımcılığını üstlendi böyle bir niyeti olmamasına rağmen asıl olarak kendini yönetmen olarak umlandıran bir insan olmasına rağmen bu projeyi desteklediği için ve bizim diyaloğumuza güvendiği için yapımcı olarak girdi ve filme katkısı da müthiş oldu. yani Tecrübesiyle bir kere beni çok rahatlattı. Çok iyi bir ekip kurdu. En başından itibaren e, filmin bütün e, sınırlamalarına, bütçe sıkıntılarına rağmen 3 haftada bitmesi mesela Seyfi'nin e, sayesindedir. Ve az önce söylediğim gibi post prodüksiyon aşamasında da hep birlikteydik. E, kurgusunun şu son şeklini verilmesinden e, bütün post prodüksiyon aşamalarına kadar hep yanımdaydı. E, bu filme katkısı ve desteği çok büyüktür. Evet. Seyfi Teoman'ı da sevgili anlıyoruz evet. Tepe'nin ardının yapımcılarından kendisi de. Tepe'nin ardı bugün 14 salonda, vizyonda İstanbul dışında hangi illerde dinleyicilerimiz? Ankara, İzmir ve Eskişehir. Şimdilik diyelim. İnşallah, evet, inşallah. diğer illere de e, ulaşır. Ee, başta inşallah çekildiği yerde de e, vizyona girme şansı Orada muyum, çekildiği yerde abi? sinema olmadığı için <gülüyor> <gülüyor> Ermenek'te maalesef sinema yok ama Konya'dan bekleyen e, bir grup var yani ya. ee, onun duyumunu yapıyorlar. ben de aldım evet. çünkü hani Konya'da akrabalar de... ve arkadaşlar e, ısrarla istiyorlar ben de onları ısrarla sinemanızdan isteyin diyorum <gülüyor> bayinizden ısrarla isteyin evet. <gülüyor> ya evet dinleyicilerimize bunu da söylüyoruz yani size en yakın sinema salonunun işletmecisine gidip gerçekten istediğimiz filmi talep etmemiz gerekiyor. Aynı. Hani bilinçli tüketiciler olarak e, hani bu toplumsal yapı içerisinde evet. üzerimize düşen görevde bu. E, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Eee teşekkürler ee, teşekkür şey için eee Bir sinefilin daha sonuna geldik programımızı. Yine Berk'in seçtiği şarkılardan biriyle kapatacağız. Jose Gonzalez'den e, dinleyeceğiz. Hint parçası. E, Teknik Masada Ferya'ya da çok teşekkür ediyorum. E, haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi hafta sonları. <gülüyor> while the cu is waiting for the final kiss the one which allows them to sleep well Walk along our own path The one which will lead us to our own place But we need hands Before we get tired But we need hands Before we get tired Now we need hands Before we lose pace We need hands sinefi Hazırlayan isimler Melis Behlil ve Yeşim seven